Bazen günlük hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacası içinde... ...hani sabah kahveni alıp metroya bindiğinde... ...veya ofisteki bilgisayarının ekranına saatlerce boş boş bakarken... ...sadece bir istatistik olduğunu hissediyor musun? Ee, devasa bir sistemin küçücük isimsiz bir dişlisi olma hissi değil mi? Aynen öyle. Sanki senin kim olduğun, hani o içinde fırtınalar kopan iç dünyan... ...gece uyumadan önce kurduğun hayaller... Zerre kadar önemli değilmiş gibi sadece senden beklenen o mekanik işlevi yerine getirmen gerekiyormuş hissine kapılıyorsun. Ki bu hisse muhtemelen yabancı değilsin yani çoğumuz değiliz aslında. Çünkü bu sadece bireysel bir yorgunluk hali falan değil. Kesinlikle. Bu modern çağın o görünmez ama inanılmaz derecede ağır olan yapısal baskısı. Hani bir şeylerin temelden yanlış kurgulandığını seziyoruz. Ama o devasa çarkın içinde dönerken adını tam koyamıyoruz. İşte bugün masaya yatırdığımız kaynak tam da bu hissin adını koyuyor. Sürekli yeni şeyler öğrenmeye, o bilgi bombardımanından bunalmadan büyük resmi görmeye çalıştığını biliyoruz. Hı hı, evet. Bugün elimizde oldukça hacimli, e, felsefi ve sosyolojik bir araştırma raporu var. Rapor, Batı'nın pozitivist yani insanı tamamen hesaplanabilir, ölçülebilir bir birim olarak gören tasarımıyla ve bunun karşısında duran İslam-Türk kültürünün o insanı merkeze alan bütüncül anlayışını karşılaştırıyor. Tam olarak bu, bugünün derinlemesine incelememizdeki görevimiz, modernitenin nasıl olup da bizi kendi kurduğumuz sistemin ruhsuz bir dişlisine dönüştürdüğünü anlamak ve yazarın buna karşı sunduğu o kadim anlam merkezleri çeteyi senin için incelemek. Tabii metnin derinliklerine inmeden önce e, bizim durduğumuz yeri netleştirmek adına kritik bir noktayı vurgulayalım. Kesinlikle bu şeffaflık çok önemli. Önümüzdeki bu raporda yer alan kıyaslamalar oldukça net bir tutum sergiliyor. Yani yazar modern batı felsefesini ve kapitalist sistemi ciddi şekilde eleştirirken İslam-Türk düşünce geleneğini bir çözüm modeli olarak merkeze alıyor. Hı hı. Bizim buradaki işimiz bu görüşlerin avukatlığını yapmak veya bir taraf seçmek değil veya bu felsefeyi mutlak doğru olarak sunmak da değil. Doğru. Amacımız sadece yazarın inşa ettiği bu iki farklı dünya görüşünün temellerini, aralarındaki o devasa kavramsal uçurumu tarafsızca senin için analiz etmek. Tam da metinde yer aldığı şekliyle tabii. Aynen öyle. O zaman metnin o en çarpıcı tespitiyle, o büyük çelişkiyle başlayalım diyorum. Tarih derslerini bir düşün, hani aydınlanma çağı bize her zaman büyük bir zafer olarak anlatılır ya. İnsanın dogmalardan kurtuluşu, aklın zaferi gibi, evet. ...iştirmesi gereken bu devasa rasyonel sistem, günün sonunda insanı kendi yarattığı yapıların kölesi yapan bir hapishaneye dönüştü. İronik değil mi? Hem de nasıl. İnsanlık aklını kullanarak nasıl oldu da kendini bir kafesin içine kilitledi peki? Metin bu çelişkiyi sosyolojik bir mekanizma üzerinden açıklıyor aslında. İnsanlık başlangıçta kendi hayatını kolaylaştırmak... ...hani doğaya karşı hayatta kalmak için bir şeyler üretiyor. Tarım yapıyoruz, sonra kurumlar kuruyoruz, yasalar yazıyoruz. Büropratik aygıtlar ve devasa ekonomik yapılar inşa ediyoruz. Kesinlikle. Bizim dışımızda gelişen tüm bu araçlara ve kurumlara sosyolojide nesnel kültür deniyor. Sorun şu ki zamanla bu sistem öylesine karmaşık... ...öylesine devasa bir hale geliyor ki kontrolümüzden çıkıyor. Yani hayatımızı kolaylaştırsın diye kurduğumuz yapılar... ...kendi iç mantıklarını geliştirip otonomlaşıyorlar. Yani kendi başlarına bağımsız, ezici bir güce dönüşüyorlar. İnsanın kendi ahlaki, duygusal ve estetik dünyası ise... ...bu devasa mekanizma karşısında çok cılız kalıyor ve adeta eziliyor. Çok çarpıcı. Yazar, Georg Simmel'in kavramına atıfla... Bu duruma kültür trajedisi adını veriyor. Kültür trajedisi. Bunu günlük hayattan bir örnekle somutlaştırmaya çalışayım. Diyelim ki zaman kazanmak, işlerimi hızlandırmak ve sevdiklerimle daha rahat iletişim kurmak için akıllı bir telefon alıyorum. Hı hı. Çok tanıdık bir senaryo. Bu benim ürettiğim, benim hizmetimde olması gereken bir araç sonuçta. Ama birkaç yıl içinde o telefonun içindeki algoritmalar, uygulamalar ve bildirimler öylesine karmaşıklaşıyor ki... ...bir bakıyorum, sabah ilk iş o ekrana bakıyorum, gece onunla uyuyorum. Yani telefon senin aracın olmaktan çıkıyor. Haline geliyorum. Efendi ve köle yer değiştiriyor. Ha, bu mekanizmanın tam olarak nasıl işlediğini gösteren harika bir örnek oldu. Raporda kapitalizmin ve modernitenin bu kendini sürekli yeniden üreten yapısına dikkat çekiyor zaten... Birey, bu ezici metropol hayatında o teknolojik makine tarafından yutulmamak için ne yapıyor? Ne yapıyor? Sisteme uyum sağlamaya zorlanıyor. Etrafındaki o sayısız uyarana, hız beklentisine ve bilgi bombardımanına karşı delirmemek için insanın geliştirdiği bir savunma mekanizması var. Neymiş o? Duygusal tepkilerini kapatmak. Yani hissetmeyi bırakıyoruz, bir nevi şalterleri indiriyoruz. Mecburen. Metin buna sosyolojik bir terimle yaklaşıyor ve bıkkınlık veya blase tavrı olarak adlandırıyor. Dış dünyayla kurduğun tüm bağ sadece rasyonel ve hesaplayıcı bir düzleme kayıyor. Böylece insan kendi kararlarını alan özel bir varlık olmaktan çıkıp o makinenin sorunsuz çalışmasını sağlayan pasif bir nesneye dönüşüyor. İnanılmaz ve işin korkutucu tarafı rapor bu köleleşmenin fiziksel bir şiddetle olmadığını söylüyor. Yani eskiden krallar veya diktatörler insanları zincirlere vururdu. Şimdi ise bedenimize değil zihnimize vurulan görünmez zincirler var. Kesinlikle. Metindeki o akışkan gözetim kavramı tam da bu değil mi? Ta kendisi. İktidarın ve kontrolün doğası tamamen değişti. Modernite, şiddete dayalı tahkimin yerini çok daha sinsi bir mekanizmaya bıraktı. Akışkan gözetim derken dijital ayak izlerinden, algoritmaların seni senden daha iyi tanımasından bahsediyoruz kredi notları, performans değerlendirmeleri gibi şeyler. Evet. İktidar artık sana zorla bir şey yaptırmıyor. Senin arzularını, tüketim alışkanlıklarını ve sistemin doğrularını senin kendi iç sesinmiş gibi sana içselleştiriyor. Sen kendi rızanla, farkında bile olmadan o gözetim mekanizmasının gönüllü bir parçası oluyorsun. Vay canına. Peki İç dünyamızdaki bu kuraklaşma ve duygusuzlaşma hali dış dünyamızı yani sosyolojik yapıları nasıl şekillendirdi? Raporda çok ilginç bir ifade var, bilimin ve sistemin insanla toplum arasına kalın bir pozitivist duvar ördüğünden bahsediliyor. Çok güçlü bir metafor o, pozitivist duvar. Kesinlikle. Bu duvarın arkasında, o her sabah gittiğimiz ofislerde veya sosyal hayatımızda nasıl bir toplum kurgusu var bir ki? İnsanlar birbirine nasıl bakıyor? O duvarın arkasındaki dünyada sadece eylemleriyle ve hesaplanabilir neden-sonuç ilişkileriyle var olan bir insan tasarımı var. Metin bunu emirler labirenti ve rol şebekesi kavramlarıyla açıklıyor. Toplumu devasa ve hiyerarşik bir labirent olarak düşün. Hı hı. Sen, ben, bizi dinleyen herkes bu labirentin içinde sadece birer rol icracısıyız. Rol icracısı derken sadece mesleklerimizi mi kastediyoruz? Yani ben bir avukatım, ben bir yazılımcıyım gibi etiketler mi? Meslekler bunun en belirgin kısmı. Tabii ama sadece o değil. Tüketici, vatandaş, müşteri bunların hepsi sistemin sana atadığı roller. Pozitivist gerçeklikte de senin değerin bu rolün gerekliliklerini ne kadar iyi yerine getirdiğinle ölçülüyor. Anladım. Yani benim kişisel sorunlarımın bir önemi yok. Hiç yok. Senin kişisel isyanların, o gün canının neye sıkkın olduğu, manevi arayışların veya derin korkuların sistemin gözünde sadece bir gürültüdür. İşleyişi yavaşlatan, acilen kontrol altına alınması veya düzeltilmesi gereken bir sapmadır. Metnin kurumsal yapılar için yaptığı çok sarsıcı bir tespit var. Nedir o? Tutku kurutulmalıdır, diyor yazar. Tutku kurutulmalıdır, yok artık. Bir durup düşününce ne kadar acımasız ve soğuk bir ilke. Yani sistem açıkça diyor ki, senin heyecanın, öfken, inancın veya şefkatin benim rasyonel işleyişime bir tehdittir. Çünkü tutku öngörülemezdir. Sistemse her zaman öngörülebilirlik ister. Karar verme süreçlerindeki o insani esnekliği, inisiyatifi ortadan kaldırmak için devasa yönetmelikler ve kurallar ağı yaratılır. İnsan adeta standart bir kaynak birimine dönüştürülüyor. Sığmış standart bir birim. Aslında biz bu standartlaşmayı sadece iş hayatımızda değil, her gün yürüdüğümüz sokaklarda da iliklerimize kadar hissediyoruz. Rapor diyor ki, tutkuları baskılanan, mekanikleşen bu insan tasavvuru, doğal olarak yaşadığı mekanları da kendi suretinde yarattı. Hah, mekanların mekanikleşmesi. Evet. Metinde geçen organsız şehirler veya maket şehirler tabiri var ya... ...okuduğumda adeta zihnimde bir ampul yandı. O maket şehirler kavramı, rasyonel sistemin mekana nasıl yansıdığının en net özetidir gerçekten. Mekanik bir insanın var olduğu bir düzlemde şehirlerin organik, nefes alan yerler olması zaten beklenemez. Tarih boyunca insan bedeniyle şehir arasında her zaman doğrudan bir bağ olmuştur oysa. Doğru. Ama bugün metropoller... Sadece bedenlerin kontrolü altında tutulduğu, hızın ve verimliliğin merkeze alındığı disiplin alanlarına dönüştü. Ya sokağa çıktığında etrafına bir bak. Dik açılı kilometrelerce uzanan caddeler, devasa birbirinin kopyası cam kuleler, sadece alışveriş yapman için tasarlanmış bölgeler. Mahalle kültürünün o organik dayanışmasının yok olduğu yerler. Aynen. İnsanların birbirinin yüzüne bakmadan hızla içinden geçip gittiği mekansız alanlar buralar. Yazarın maket demesi çok doğru. Dışarıdan bakıldığında ihtişamlı, pırıl pırıl ama içine girdiğinde derinliği olmayan, ruhu olmayan bir reklam panosu gibi. Ve en trajik olanı da insanın kendi inşa ettiği bu devasa cam hapishanede hem gardiyan hem de kurban olması aslında. Kesinlikle. Bu materyalist zihniyetin yıkıcı sonuçlarından birini de Metin kadın kimliği üzerinden çok çarpıcı bir şekilde okuyor. Aa, o kısmı da çok ilginçti evet. Modern pazar kültürü dışarıdan bakıldığında sürekli bir özgürleşme, bireyselleşme retoriği sunar bize. Ancak yazarıl analizine göre moda, popüler kültür ve o sahte özgürlük illüzyonu altında kadın aslında kendi bedeni üzerinden salt bir tüketim nesnesine dönüştürülüyor. Yani pazar ekonomisinin dinamiklerine hizmet edecek bir reklama ve metaya indirgeniyor. Kesinlikle. O çok övülen özgürlük aslında sistemin daha fazla tüketim yaratmak için kurguladığı bir sarap olarak sunuluyor raporda. Açıkçası buraya kadar çizilen tablo nefes kesici derecede karanlık. Bireyin toplumdan yalıtılmış, sadece kendi çıkarlarına maksimize etmeye çalışan bencil bir veri noktası olduğu bir kurgu bu. Yazar metinde buna Robinson Crusoe yanılgısı diyor. Robinson Crusoe yanılgısı çok yerinde bir tabir. Eğer insanlık gerçekten bu çıkmaz sokağa girdiyse bir çıkış yolu olmalı diye düşünüyor insan... İşte raporun rotayı değiştirdiği ve o kadim felsefeye yüzünü döndüğü noktaya geliyoruz. İslam ve Türk kültürünün bu mekanik yapıya karşı sunduğu alternatif kozmoloji. Bu, bu modelde insan bir dişli değilse tam olarak nedir peki? Orada tamamen farklı bir evren tasavvuruna geçiş yapıyoruz. Yazarın sunduğu bu felsefi ve tasavvufi geleneğe göre insan öyle yeryüzüne tesadüfen fırlatılmış biyolojik bir organizma veya ekonomik bir tüketici değildir. Nedir peki? Varoluşun yani bütün bir kainatın tam merkezinde yer alan, evrenin yaratılışında kozmik bir gaye taşıyan bir anlam varlığıdır. Anlam varlığı. Evet. Batının o her şeyden yalıtılmış, sadece hesap yapan birey kurgusunun aksine Türk İslam düşüncesi insanın doğayla, evrenle ve yaratıcıyla organik, çözülemez bir bağ içinde olduğunu savunur. Raporun burada kullandığı çok spesifik kavramlar var. Onları biraz anlaşılır kılalım istersen. Mesela zübdeyi alem kavramı Kainatın özü anlamına geliyor sanırım. Bu tam olarak ne demek? E, e, bu kavramı mikrokozmos ve makrokozmos dengesi üzerinden düşünmeliyiz. Metin Muhiddin, İbnül Aragi gibi düşünürlerin felsefesini atıf yapıyor burada. Hı hı. Bu anlayışa göre evren devasa bir makrokozmos, insan ise onun küçük bir kopyası, yani mikrokozmostur. Evrende gördüğün ne varsa, dağlar, nehirler, yıldızlar... O kozmik yasaların hepsi minyatür ölçekte insanın kendi içinde de mevcuttur. Çok şiirsel bir düşünce. Hatta daha da ileri giderek alemin varlık sebebinin bizzat insan olduğunu söylerler. İnsan yaratıcının kendi sanatını görünür kıldığı bir tecelligahtır. Bu noktada hani raporu okurken beni en çok etkileyen ve bunu nasıl anlatabilirim diye düşündüğüm bir metafor var. Mevlana'nın metaforu mu? Evet, klasik edebiyattan... Mevlana'dan alıntılanan o muazzam benzetme ağaç ve meyve metaforu... O metafor hakikaten metnin kalbini oluşturuyor. Mevlana o kozmolojik perspektifi zihnimizde somutlaştırmak için o basit ama devin örneği veriyor. Şöyle düşün, dinleyenlerimiz de gözünde canlandırsın. Bir bahçeye girdin ve devasa yüzlerce yıllık bir meyve ağacına bakıyorsun. Hı hı. Kalın bir gövdesi, metrelerce uzanan dalları ve binlerce yaprağı var. ...o dalların en ucunda da küçücük bir meyve duruyor. Dışarıdan o az önce konuştuğumuz pozitivist gözle bakarsan... ...dersin ki asıl olan, güçlü olan bu devasa ağaçtır. Dal o küçücük meyveyi taşır. Meyve ağacın sadece önemsiz bir detayıdır dersin. Aynen öyle. Ama Mevlana diyor ki dur ve işin özüne bak. O bahçıvan, o tohumu toprağa niye ekti? O gövde, o dallar, o yapraklar neden var oldu... Sırf o ucundaki küçücük meyve var olabilsin diye. Yani görünüşte dal meyveyi taşıyor ama aslında bütün o koca ağaç o meyve için yaratılmış. Tam da bu. Rapora göre bu evren devasa bir ağaçsa insan onun ucundaki meyvedir. Bütün o galaksiler, sistemler, insan bilinci var olabilsin diye tasarlanmıştır. Bu gerçekten insanın varoluşuna yüklenen inanılmaz bir anlam. Yazar büyük şair, Şehkalibin o meşhur dizesiyle de bu fikri destekliyor zaten. Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen. Kendine güzelce bak ki alemin özü sensin. Aynen öyle. Yani kendini alelade bir nesne gibi değil, hürmetle ve özenle bak. Sen alemin özüsün, varlığın göz bebeğisin, kainatı anlayan, ve bu muazzam sisteme şahitlik eden bir bilinç merkezisin. E, ama burada aklıma hemen bir itiraz geliyor ve eminim dinleyenlerin de aklına gelmiştir bu. Eğer ben evrenin merkeziysem, her şey benim için yaratıldıysa, bu beni inanılmaz kibirli bir varlık yapmaz mı? Madem ağaç benim için var, o zaman ağacı keserim, doğayı sömürürüm demez mi insan? Çok kritik ve haklı bir soru. Metin tam da bu yanılgının önüne geçmek için başka bir kavramı devreye sokuyor. Eşref-i mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi olma durumu. Bu kibir yaratmıyor mu yani? Yazar açıkça belirtiyor ki bu durum, batılı seküler hümanizmin insana doğaya mutlak tahakküm etme, diğer canları sömürme hakkı veren kibirli merkezciliğinden tamamen farklıdır. Nasıl bir fark var? Bu geleneğe göre insanın konumu bir halifeliktir. Yani evren sana mülk olarak verilmemiştir, emanet olarak verilmiştir. Yaratılmışların en şereflisi olmak demek, mutlak iyiliği ve adaleti yeryüzünde tesis etme sorumluluğunu omuzlarında taşımak demektir. Yani güç değil, sorumluluk merkezli bir bakış açısı. Kesinlikle. Az önce bahsettiğimiz kadın kimliği konusunda da bu gelenek çok farklı bir okuma sunar. Kadın ve erkek ontolojik olarak tamamen eşit ve saygın varlıklar olarak kabul edilir. İkisi de o kozmik emanetin eşit taşıyıcılarıdır. Anladım. Tamam bu kozmik emanet ve meyve metaforu kulağa çok şiirsel, çok ruhani geliyor. Ama modern dünyanın sert gerçekleri de var sonuçta. Tabii ki. Hastalıkları tedavi etmek için, tıbba, okyanusları aşmak için, mühendisliğe yani rasyonel bilime ihtiyacımız var. Rapordaki bu eleştirileri okuyunca insan ister istemez soruyor... Yazar aklı ve bilimi tamamen çöpe atıp mekanik düzeni yıkıp sadece hislerle yaşayacağımız romantik bir ilkelciliğe dönmemizi mi savunuyor? Metnin asıl tezini ve o çözüm reçetesini yanlış anlamamak için bu soruyu sormak şart gerçekten. Cevap kesinlikle hayır. Rapor aklı, bilimi veya teknolojik ilerlemeyi asla reddetmiyor. Reddetmiyor. Zırın batılıya yöneltiği eleştiri neden aklı kullanıyorsunuz değil... Neden aklı her şeyi ölçen yegane araç haline getirdiniz ve insanı insan yapan diğer boyutları yok ettiniz eleştirisidir. Metin, aklı mutlaklaştırıp ahlaki ve metafizik boyutu düşlamayı bir tek kanatlı uçuş denemesi olarak tanımlıyor. Tek kanatlı uçuş, çok iyi. Sadece akıl kanadıyla uçmaya çalışırsan, teknolojide zirveye çıkarsın ama sosyolojik ve psikolojik olarak yere çakılırsın. Türk İslam geleneğinde ise akıl reddedilmez. Tam aksine akıl ve gönül birbirinin düşmanı değil, yoldaşı olarak konumlandırılır. Yani bir akıl ve gönül ittifakından bahsediyoruz. Kesinlikle. O kültür havzasında insanın iç dünyası bir mülk, bir ülke gibi düşünülür. Akıl, doğruyu yanlıştan ayıran, hesap yapan, sistemi kuran çok güçlü bir rehberdir. Buna aklı selim yani sağduyu deniyor. Hı hı. Ancak o iç ülkenin asıl yöneticisi akıl değil, gönüldür. Gönül merhametin, vicdanın ve ahlakın merkezidir. Akla gönlün hizmetine sunmak gibi. Aynen öyle. Eğer akıl tek başına bırakılırsa, az önce konuştuğumuz o ruhsuz maket şehirleri, o acımasız emirler labirentini inşa eder. Oysa akıl, gönül sultanının emrine girerse, onunla yoldaş olursa, o zaman insanı makineleştiren değil, yücelten bir sistem kurulur. Aslında bu o kadar mantıklı ki, akıl bana bir köprünün nasıl inşa edileceğini, bir algoritmanın nasıl yazılacağını söyler. Bu aklın işidir sonuçta. Evet. Ama gönül bana, o algoritmanın insanları manipüle edip etmediğini, o köprünün doğayı tahrip edip etmediğini söyler. Sadece gönülle hareket edersem, o köprüyü inşa edemem, Sadece akılla hareket edersem o köprünün etrafındaki her şeyi yok ederim. Her iki kanada da ihtiyacımız var. Rapordaki o büyük karşılaştırmanın özü de tam olarak bu. Bir tarafta insanı sadece düşünen ve hesap yapan bir hayvan, yani homo economicus olarak gören, evreni sömürülecek devasa bir kaynak kabul eden araçsal akıl var. Diğer yanda ise... Diğer yanda ise insanı ruh ve bedeniyle bütünleşik, kainatın özü kabul eden... Evrenle o organik bağı kuran akıl ve gönül dengesi var. Biri seni kolayca silinebilecek bir veriye dönüştürürken, diğeri sana sonsuz bir anlam yüklüyor. Çok doğru. Yazarın önerisi de o zaman dış dünyadaki o teknolojik mekanizmaların içine yeniden ahlakı, vicdanı ve gönlü entegre etmek. Kesinlikle öyle. Peki toparlamak gerekirse tüm bunlar bizim için, hani bizi dinleyen o meraklı zihin için ne anlama geliyor? Aydınlanmanın o övündüğü rasyonel sistem, paradoksal bir şekilde bizi tutkuların gürültü sayıldığı bir emirler labirentinde kaybetmiş. Hı hı. Ama masadaki raporun o kadim bütüncül felsefesi bize unuttuğumuz bir şeyi hatırlatıyor. Sen bir dişli değilsin, sen koca bir ağacın meyvesi, kainatın özüsün. Çözüm, o sahip olduğumuz aklın ve teknolojinin yanına kaybettiğimiz o gönlü yeniden koyabilmekte yatıyor. Çok güzel özetledim. Ama bu derin tartışmayı bitirmeden önce senin metnin sınırların biraz ötesine taşıyıp düşünmeni için sana provokatif bir soru bırakmak istiyorum. Bugün insanlık olarak tarihin en büyük projelerinden birinin tam ortasındayız aslında. Yapay zekayı inşa ediyoruz. Evet, muazzam bir teknolojik sıçrama. Bizler kendi aklımızın, hani o sadece rasyonel hesap yapan nesnel aklımızın en mükemmel en pürüzsüz kopyasını devasal sunucularda yaratıyoruz. Eğer modernitenin bütün krizi insanın aklı tek başına bırakıp gönlü kaybetmesiyle başladıysa... Hmm. Bugün inşa ettiğimiz bu kusursuz yapayakla bir gönül kodlayabilecek miyiz? Aynen. Bir vicdan, bir ahlaki pusula kodlayabilecek miyiz? Yoksa kendi ellerimizle bir daha içinden asla çıkamayacağımız o en mükemmel pozitivist duvarı mı ölüyoruz? Hakikaten ürpertici bir soru. Bu sorunun cevabı henüz bilmiyoruz ama yarın ofisine gittiğinde sokakta o cam kulelerin arasından yürürken veya bir algoritmaya hayatınla ilgili verileri teslim ederken bunu bir düşün sen bir veri noktası değil kainatın özüsün o büyük resme bakmaktan asla vazgeçme bugünkü derinlemesine incelememizde bize katıldığın için teşekkürler.